Değerli izleyenler, İnsan İnsana programına hoş geldiniz. Ben Doğan Cüzeloğlu, Polat Doğru. Biliyorsunuz bu programda size yaşamda önemli kavramlar, farkındalıklar üzerinde konuşuyoruz. Ve ara sıra konuklarımız oluyor. Ama dikkat ediniz belki, bu konuklarımızdan hiçbiri çoğu kere politikacı değil. Bir de iş adamları gelmiyor. Neden diye soracak olursanız eğer... Politikacı geldiği zaman bizim ülkemizde yer alan dinamikler çerçevesinde genellikle bir ötekileştirme oluyor. Ve bu bizim telsefimize uymuyor. Biz, biz bilincine inanmış bir tavır içindeyiz. Peki neden iş adamları? Vallahi bu para, pul, mal, mülk meselesi bizim konuştuğumuz konulara biraz yabancı geliyor. <gülüyor> Fakat bugünkü iş adamı... ...insan konusuna önem veren birisi. Duygusal sermaye adında bir kitabı var. ...Mehmet Semih Söylemez. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hoş, geldiniz hoş bulduk. Bey. Bey. Evet. Evet. Bugün... ...bir iş adamısınız ama insan konusuyla ilgili konuşmak istiyoruz. Polat'cığım. Valla Mehmet ile sohbet etmek çok güzel tabii bu konuları. İyi ki geldiniz hoş Mehmet geldim. Bey. Sağ olasınız. Ben... E, ...sizi tanıyor olmaktan dolayı da... ...farklı bir iş adamı olduğunuzun farkındayım. Ve onlarla ilgili bugün biraz konuşalım istedik Doğan Hoca'yla. Ya ne konuşuruz ne konuşuruz deyince... Sizin insan konusunu çok önemsediğinizi ve insan kaynakları konusuna da müthiş önem verdiğinizi biliyoruz. Neden böyle bir ihtiyaççısınız Mehmet Bey? Çünkü birçok kurum şöyle bir tavrın içerisinde olabiliyor. Ya dışarıda çalışmayı bekleyen bir sürü insan var. Herkesin işe var, ihtiyacı var kardeşim. Biz buradayız. Biri gelir, biri gider. Böyle bir tavır içerisinde değilsiniz benim sizi tanıdığım ve gördüğüm kadarıyla. Niye bu konuyu önemsiyorsunuz Mehmet Bey? Aslında iki boyutu var. Bir insani boyutu. Hı hı. Tabii ki önemsemelisiniz. E, i̇ki teknik boyutu. Buna mecbursunuz. Yani hı. dünyada yapılan bütün <gülüyor> araştırmalar birçok ülkede e, incelerseniz, rakiplerinin önüne geçiren ana unsur, şirketlerin insan kalitesi, hı. yetenekli insanların olması. Birinci e, sırada bunu görürsünüz. Yani hangi unsur bir şirketi rakiplerinin önüne geçirir, ...insan kıymetleri... ...Ali Saydam'ın <gülüyor> deyimiyle... ...kaynakları da çok demek istemiyorum... ...insan kıymetleri... ...rakiplerin önüne geçir. Dolayısıyla insani... ...yönden tabii ki insanlara önem vermelisiniz. Diğer taraftan bu şirket ilerlesin... ...istiyorsanız bir yerde de mecburiyet. Yani şöyle özetleyebilir miyiz? Ee, i̇nsan olduğumuzdan dolayı... ...insana değer verme durumu var... ...insani yöne ama akıllı bir iş adamıysan... ...gerçekten akıllı bir iş adamıysan... ...işin için insana değer verme durumundasın doğru çok büyük kayıptır yani e, doğru insanları bulamamak çok büyük kayıptır doğru insanları tutamamak çok büyük kayıptır ve doğru insanları geliştirememek potansiyellerini açığa çıkaramamak şirketler için çok büyük kayıptır Peki Mehmet'ciğim, izin verirsen Mehmet'ciğim diyeceğim. Ben ilişkimizden dolayı. <gülüyor> Özel hissediyorum <gülüyor> kendimi böyle dediğimde. Beğer tamam. <gülüyor> <gülüyor> izleyenler, bir ilişkimiz var. Ondan dolayı Mehmet'ciğim demezsem tuhaf hissedim. <gülüyor> Çok uzun bakmayın. değilim. Peki Mehmet'ciğim, bu hep böyle miydi sende? Yoksa bunu öğrendin mi? Bir öğrenme süreci yer aldı mı sende? Ee, bu hep böyleydi aslında. Neden böyleydi? E, sizi yetiştiren anne babadan dolayı böyleydi her şeyden önce. Evet. Ee, ama belli bir büyüklüğe geldiğinde... E, ...bunun... E, gerekli olduğunda farkına varıyorsunuz. Ama sonradan çok öğrenilebilir bir şey mi bilmiyorum ama insana değer vermek ta çocuğu yetiştirirken insanlara değer verecek şekilde yetiştirmek lazım diye düşünüyorum. Ben şanslıyım ki öyle yetiştim. Evet. Hmm. evet. Son derece de gerçekten önemli bir şey bu. Burada da e, aile şirketleri var. E, Türkiye'de hakikaten çok güçlü. Onlar devam ediyorlar. Ee, şimdi kendi aralarında dernekler kuruyorlar. Tayyider'e emeğe geçen herkese selamlar, sevgiler. Ve bu arada da bir de mesaj var. Yani aile şirketlerinde, aile içerisinde insana değer veren bir ailenin olması... ...şirketin geleceği bakımından da önemlidir mesajını almış oluyoruz. Yani Anlamadan. şey tabii çok hoş bir rakam değil. Aile şirketlerinin %97'sinin üçüncü nesle devredilemiyor olması. Bu mümkün mü? Bu mümkün. Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de yüzyıllık yıllık şirketler olacağına inanıyorum. Bugünkü adımlarla ona, ona göre atılıyor. Ve 2000'e göre daha iyi durumdayız. 2020'de çok daha iyi durumda olacağız. Dolayısıyla Türkiye'de de 5 nesil, 10 nesil süren şirketler olacak. O yönde ilerliyor. İnşallah diyelim. Evet. Çok hoş ya. Mehmet Bey... Sizin bir de blogunuz var. Siz her hafta bir yazı yazıyorsunuz ve bu yazılardan bir tanesinde son yazdığınız yazı da bu işle ilgili olduğu için ben bir, bir parça ona atıfta bulunmak istiyorum. Yetenek ve deneyimin dengesinden, bunların iş yaşantısındaki yerinden bahseden bir yazınız var. Ee, ne söylemek istersiniz ona? Siz mesela işe alırken yeteneği mi işe alıyorsunuz, deneyimim mi işe alıyorsunuz? Bunu izleyen genç arkadaşlar için de söylüyorum ben. çünkü. Evet. E, ...bu programı takip eden bir ana baba kitlesi var, bu programı takip eden genç arkadaşlar var ve bunlar iş yaşantısının içerisinde... ...olacaklar, oluyorlar. E, bir de şey söylemekte sanıyorum, sakınca yok. Mehmet Bey... ...hani böyle çok mütevazı duruyor falan ama Türkiye'nin... E, ...ilk 500'ündeki çok güçlü şirketlerden birinin yöneticisi. 2012'de 314 müydü? <gülüyor> 312. 312. 312. Şimdi... E, benim açımdan başka bir hoşluğu da var. Bu inandığı şeyleri yaparak bu sonucu alınıyor olması bence müthiş bir şey. Önemli bir mesaj. Yani demek ki böyle de olabiliyor. İnsana değer vererek de, insanı önemseyerek de olabiliyor. Peki siz bu yetenek konusuyla ilgili ne söylüyorsunuz Mehmet Bey? Şimdi e, tabii deneyimi ölçmek yeteneği ölçmeye göre daha kolay. Ha, o. Yani bir insan ne kadar deneyimli olduğunu ölçebiliyorsunuz <gülüyor> ama... ...ne kadar yetenekli olduğunu ölçmeniz o kadar zor değil. Fakat ikisine de ihtiyaç var tabii ki. Genelde gördüğüm Türkiye'de e, deneyim yeteneğe tercih ediliyor. Biraz e, sıkıntılı bir durum şundan dolayı. Tabii ki deneyimli insanlara ihtiyacımız var. Ama tabii. yetenekli insanlara da ihtiyacımız var. Çünkü deneyim geçmişe yönelik bir kavram. Doğru. Hı -hı. Eğer biz e, fütüristik bir kelime kullanacağım bir uzgörü sahibi bakış Hı -hı. açısına e, baka, bak, bakış açısıyla bakıyorsak. Yetenekli insanlara ihtiyacımız var geleceğe bakabilmek için. Hı -hı. Yani evet. ikisi de gerekli. Hı -hı. E, aynı insanda ikisi de birleşiyorsa zaten süper ama birleşmiyorsa da... ...sizin ekibinizde deneyimli ve yetenekli insanlar birleşebilir. Anladım. Ama dediğim gibi yeteneği ölçmek çok kolay değil. Ve yetenekli insanlar... ...genelde de biraz garip... E, ...oldukları için <gülüyor> çalışmak çok kolay değil. Evet. Kesinlikle olmalılar Hı -hı. ama. Evet. E, ve onların... ...şirkette gelişmesini sağlayacak bir yetenek yönetimi olmalı. Evet. Büyük eksik Türkiye'de. İzin verirsen, senin... ...yetenek metre diye bir şey yok diyorsun, onun altını düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir de... ...yetenekli insanları yönetmek o kadar kolay değil. Onun da altını çizelim bir. Yani nasıl oluyorlar ve bir yöneticinin... ...neyin farkında olması lazım ekibinde yetenekli insanlar varsa nasıl bakması lazım? Ee, aslında e, yaşadığım güzel bir anekdotu paylaşmak istiyorum. Bir bağımsız yönetim kurulu üyesi e, arayışındaydık. Bulduk da şu an çalışıyoruz kendisiyle. Ben görüşürken şunu sordum kendisine. E, büyülü bir değnek olsa ne, yapmak, ne yapardınız geldiğinizde AGT'de o, onu kullanarak dedi ki bütün insanların aynı yöne bakmasını sağlardım. Evet. Çok önemli. Dolayısıyla bütün insanların aynı yöne bakmasını sağladığınızda yetenekli insanlar da o yöne bakıyorsa yani bırakın kendi bildikleri gibi gitsinler. Evet. Biraz farklı olabilir. Evet. Aslında ee, bayağı aile gibi değil mi ya? Evdeki yani. hikaye gibi yani. Çok benzer. Çok tabi, benziyor. Çok benzer. Evet. Evet. Çocuk nasıl bakacaksa öyle baksın. Anne baba nasıl bakacaksa bir öyle baksın. Bir de ee, çok kullandığım bir cümle var. Gençleri şirketlere hazırlıyoruz. Fakat şirketleri gençleri hazırlıyor muyuz? Yani o gençler sizin çalıştığınız ortamda çalışır mı? Hı hı. Yani o yetenekli insanlar sizin çalıştığınız ortamda çalışır mı yoksa onlara göre bir ortam mı <gülüyor> hazırlamanız gerekir? Yani şu duruma düşmemek lazım. Ben Türkiye'nin en yetenekli insanlarını istiyorum diyorsunuz. Hani şöyle olmaması lazım. Bazen e, erkeklerden duyuyorum e, evlenmek için bir kız tarif ediyor. Diyorum ki o kız seninle niye evlensin? <gülüyor> <gülüyor> yani bana anlatsana ben mi göremiyorum yani o kız evet. niye evlensin dolayısıyla bu kadar yetenekli insanlar niye sizinle çalışsın evet. önce sizin bir cazibe merkezi olmanız <gülüyor> onlara uygun bir ortam sağlıyor olmanız gerekiyor evet. ondan sonra onlar katılıyorlar ve katılıyorlar Evet, çok önemli yani e, ben de para var e, gelir çalışırsın paranı alırsın tavrından ziyade ben de çalışmanı isterim ...yetenekli birisi olarak senin değerini ben biliyorum. Bak burada... ...sen kendini değerli hissedeceksin bakışı... ...şirketin yönetiminde olmalı diyorsun. E, orada para çok işe yaramıyor... ...çünkü o insanlar zaten çok paralı hocam. Evet, evet. <gülüyor> Çok önemli. Evet. Zaten çok para kazanıyorlar. Evet, yani. evet. Çok önemli bunu farkında olmak. <gülüyor> ee, onunla ilgili Polatcığım benim bir şey dikkatimi çekti o yazıyı okurken. Ee, aklıma gelmişken şunu da söyleyelim... Ee, ...sözün etmiş olduğumuz blog, Turgusal Sermaye... ...Memez seni Söylemez adından da girip bulabiliriz. Sermaye.com, yüzü geçti oradaki yazı sayısı. Benim evet. için de büyük keyif her hafta yazmak. Hakikaten her hafta yazıyorsun yani o da... Allah Soracağım Allah. ama nasıl yazıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o kadar işçi gücün arasında ben yazamıyorum. Bazen Polat bana bozuluyor. Bizim işimiz yazmak olduğu halde. Şimdi o okuduğumda diyorsun ki... ...yeteneği yöneten kişi... ...acaba bu yeteneği ekibin içerisinde biz bilinci içinde yönetebiliyor mu? Bu çok önemli bir kavram olarak geldi bana. Hı hı. Ve ben e, kendim bunu okuduktan sonra... ...gerçekten beni takip eden insanların bunu okumasını istiyorum. Ve şöyle bir anlayış içerisinde tweetledim. E, dedim ki, yeteneği biz bilinci içinde yönetirseniz geleceğiniz biz bilinci içinde olur. Hmm. Önemli geldi bana bu. Şimdi yeteneği biz bilinci içerisinde yönetmek diye bir kavramı bana sen verdin. Nasıl farkına vardın bunu? Nereden bunu bulabildin? Çok güçlü geldi bana bu. Ee, aslında şöyle hocam. E, yine sizden duyduğum bir cümle. Evrenin bilinci biz bilinci aslında. Evet. Yani zaten her şey o bilinçte çalışıyor. Dolayısıyla gerek yetenekli olsun, gerek deneyimli olsun... Tüm e, şirketteki insanların biz bilincinde olması gerekiyor. E, aynı yöne bakması gerekiyor. E, ve herkesin de bir yeteneği var benim gördüğüm. E, ama Einstein'ın bir sözü var. Herkes yeteneklidir ama bir balıktan ağaca tırmanmasını isterseniz aptal durumuna düşecektir. Evet. Bu hata yapılabiliyor bazen. Yani siz bir insandaki yeteneği keşfedememişseniz ve işten çıkartmışsanız ve o başka bir şirket uçurmuşsa e, düşünmekte fayda var. Oluyor değil mi bu? Tabii ki. Yani çıkarttığınız <gülüyor> insanları da takip etmeniz gerekir. Onun da bir öğretici tarafı var. Tabii yani tabii. Abi. Hani biz çıkarttık ama sonrasında ne oldu? Evet. Alınacak çok ders olabilir. Çok şükür böyle bir şey yaşamadık. <gülüyor> <gülüyor> ama olabilir diye olabilir dikkat et. Çok mesela. yerde görüyorum tabii. Tabii ki olabilir. Evet. Görememiş olabiliriz. Evet evet, evet. Ee, En önce insanlar kendi yeteneklerinin farkında değil tabii hocam. Siz burada başka birinin hmm. yeteneğinin farkında olmaya çalışıyorsunuz. Hı -hı. Örbün Yalım'ın çok sevdiğim bir sözü var. E, i̇nsanlar dünyaya her şey olma potansiyeliyle gelir. E, buna inanıyorum ben. Dolayısıyla her insan her şey olabilir. Eğer biz olamazsın demezsek. Çok, çok güzel oldu. Çok güzel oldu gerçekten. Benim burada dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi o da şu Polat'cığım. Şimdi... ...kaç şeylerde okuyoruz. Üniversite sınavında Türkiye birincisi... ...Türkiye 234.sü bilmem ne falan filan... ...şu üniversiteden mezun falan... ...çocuklar böyle Aynen. çıktığı zaman Türkiye birincisi olarak ediyor... ...şu üniversiteden mezun oldum falan diye böyle geliyorlar. Şimdi ben yönetici olsam şirketimde... ...böyle egosu büyük... ...ben hangi üniversiteden mezun oldum biliyor musun... ...nasıl bir yeteneğim biliyor musun diye birisi geldiğinde... ...iki adım... ...farkına vardırmam lazım. Birincisi... ...hoş geldin... ...senin bu yeteneğinin farkındayız ve bu gerçekten önemli bizim için ama ikincisi senin yeteneğin tek başına hiçbir anlam hiçbir ifade anlam etmez ifade. senin yeteneğinin anlamlı olabilmesi için senin bir ekip içerisinde o ekimin bir parçası olarak çalışman lazım o zaman da egonla değil hem gönlünle hem aklınla bu ekimin bir parçası olduğunun farkına varman lazım zannederim bu çok zor bir hadise ee, zor da kolaydı hocam eee şu hata yapılıyor. Düşünün bir yatırım yapma kararı alıyorsunuz Türkiye'de. Nedir? Teknik olarak bunun altyapısını planlamasını yaparsınız. Finansal anlamda yaparsınız. Ve e, konusunda en iyi insanları da başına koyarsınız. bir Koç'un çok sevdiğim bir sözü var. E, bir işin dua yeni işin başında değilse beş kuruş harcamam diyor. Siz duayenleri nerede buldunuz... Fakat atladığımız bir şey var. Bu insanlar birbirini tanımıyor. Evet. Hmm. Yani her birisi konusunda çok iyi olan insanı çünkü büyük yatırımlarda 8-10 kişi tepededir. Evet. E bunu kaynaştırmak <gülüyor> zor. Öbür taraftan eşleriyle beraber birkaç gün tatile gitse bu 10 kişi birçok şeyde kolaylaşacak. Bu kadar da kolay. Farkında olmak gerekiyor. Yani evet baştan düzgün getirdiniz. Finansını planladınız. Teknik işlerini planladınız ve başına da İşinin ehil insanları koydunuz. Ama birbirleriyle kaynaşmamışlarsa... ...genelde hmm. bu atlanıyor. Hmm. Neden atlanıyor ee, sence? Para harcanacak e. abi ya. Çok, aslında toplumun yanında çok komiktir oraya harcanacak parayı. Hani 10 kişinin eşiyle tatile çıkması 3 gün hiçbir şeydir hocam. Ee, o ölçekte bir yatırım için Hiçbir şeydir ama değil. gerek görülmüyor bence. Evet. Yani ya. öyle bir ihtiyaç olduğu... ...farkında değil belki. Şey olabilir mi? Bunlar nasıl olsa belli bir pozisyona gelmiş... ...aklı başında, duayen olmuş adamlar... ...herhalde buradan da sorun çıkmaz diye düşünüyor olabilirler mi? Ama, yani bir, bir oryantasyon ama, yapmaya ama, ihtiyaç ama. değil mi? Ama insanlar. <gülüyor> değil mi? İnsanlar yani. Evet. evet. Ve e, o kaynaşma ihtiyacı var. Evet. Ya yani benim... E, ...2000'den bu yana psikolojiyle ilgilenmem... ...99'da yazdığında... ...2000'de hocamın Savaşçı kitabını okumam... Bu anlamda çok hayatımı kolaylaştırdı. Tabii sadece savaşçıyla kalmadım. Bütün kitaplarımı <gülüyor> okudum. Evet. E, bunun gerekli olduğunu fark edebiliyorum hocam. Ve çok kolaylaşıyor her şey. Ve çok daha ekonomik hale geliyor. Hmm. Evet. Ve sürekli büyüme içindesiniz. Yani sadece bunları konuşan bir iş adamı değil. Gerçekten sahada bir iş adamısın. Polacığım şunu da sormak istiyorum ben. Hocam. E, şimdi Türkiye'de sen, iş adamlarıyla sürekli ilişki içerisinde toplantılar oluyor. Ve şöyle bir tavır içindesin. Hey arkadaşlar duygusal sermaye diye bir kitap yazdım. Beni çağırın konuşayım diyorsun. Şimdi iş ortamında çevrede genellikle senin duyarlı olduğun kavramlara duyarlılık ve ya ne güzel bir fırsat var. Evet sebebi söylemez burada. Kullanalım onu ya gelsin arkadaşımızı konuşalım diye. Bu tavrı nasıl görüyorsun? Yani yeteri kadar ilgi ve senin değer verdiğin altını çizdiğin kavramları takip etme ilgisi var mı? E, kitap 2012 Mart'ta çıktı hocam yani bir buçuk iki yıla yakın bir kitap bu süre zarfında 50'yi geçmiştir konuştuğum topluluk güzel, e, ilgi güzel. konusunda sıkıntı yok şu garip ama e, o konuşma yaptıktan sonra detayında bana ulaşabilirsiniz Diyorsun. gelip yerinde görebilirsiniz e, dediğimde olan ilgi az. Evet. Hmm. Bunu iki sebebi olabilir diye düşünüyorum. Hmm. Bir herkes halinden çok memnun olmak ister, hmm. yani doğası gereği. İki söylediklerimizi yapamayacağını düşünür, hiç evet. girmeyin der. Hmm. Evet. Yani genel ilgi kesinlikle var ama hani detayına girelim. Ben zaman ayırırım, ee, buyurun dediğimde e, beklediğim oranda yok. Evet, anlıyorum ve bunu da anlayışla karşılıyorum. Ee, Mehmet'im 1900 72'de iletişim kelimesi bu topluluğa girdi. Çok geç. Düşünebiliyor musun? 1972'de yani Tanzimat'ta batıya döndük yönümüzü. Bilimle bilimsel düşünceyle alışveriş içerisinde olmaya dönen bir tavır içerisine girdik. 1972'de ben ve rahmetlik Selahattin Ertürk ...iletişim kelimesi... ...daha önce muhabere... Işte, ...komünikasyon falan şeklinde... ...aynı yıl bilgisayar kelimesini kullandık. Şimdi neden böyle diye düşündüğümüzde... ...insan faktörünün önemini... ...anlama meselesi. İnsanın düşünce yapısının... ...insanın duygusal yapısının... ...insanın karar vermesinin... ...bireysel seçimlerinin... ...iç disiplininin geleceğini belirleme... ...önemini keşfetme yönünden... bayağı yani geç kalmış bir toplumu sahne ederim ondan dolayı da... ...pek anlamayabilirler ve saygıyla karşılıyorum onu. Onun için yolculuğa devam etmek lazım, Aynen. söylemeye devam etmek lazım, konuşmaya devam etmek lazım. İyiye gidiyor, kötüye gitmiyor. Yani birçok anlamda... ...Türkiye'de... E, ...işçi işveren ilişkiler olsun, kadın erkek ilişkiler olsun, bilmiyorum katılır mısınız, benim gördüğüm kadarıyla... ...iyiye gidiyor. Hı hı. Belki gerekli hızda gitmiyor, daha yavaş gidiyor ama iyiye gidiyor. Evet. Evet. çok küçük de olsa bizim katkımız olacaksa buna bizim ne, için ne çok mutlu, mutlu. tabi şey örneğin de hep veriyorum ee, eski Türk filmlerinin bu e, çalışan işveren ilişkilerinde olumsuz bir etkisi var <gülüyor> oradaki işverenler çünkü <gülüyor> herhalde çok iyi değil onu yıkmakta biraz zaman oluyor tabii. <gülüyor> ya. bu arada e, rahmetlik e, sakı bağında ruhunu şadlanalım Türkiye'de zengin ee, ...insanın, iş adamının sevilebilecek birisi olmasıyla ilgili müthiş, müthiş katkısı oldu diyor. Çok çok hakikaten öyle. Ve yazdıkları evet. e, hala e, rehber. Allah razı olsun. bir Tabii. anımı paylaşmak istiyorum. <gülüyor> burada bir gün e, kendi Holding'in çalışanlarına eşleriyle beraber bir konuşma yaptım. <gülüyor> Daha önce söylemediler beni Sakıbağa'da gelecek diye. Her neyse taksirde bir otelde... <gülüyor> ...bulunduk falan. Sonra bir koşuşma koşuşma ...Sakıbağa geldi Türkan Hanım'la. Oturdular falan. <gülüyor> böyle baktım. Hocam dedi çok metrekizli işittin dedi. Bir de ben dinleyin diye geldim dedi. <gülüyor> <gülüyor> Hiç unutmuyorum ee, öyle. Sonra ben... <gülüyor> ...bir buçuk saat falan böyle konuştum. 3 taka da hocam diyor ki diye özetledi ya müthiş Yapma. bir evet <gülüyor> hakikaten e, müthiş bir e, duygusal zeka özetleme kabiliyeti vardı onu da anmış olalım Allah rahmet eylesin çok büyük katkısı var bu anamda dediğiniz gibi hocam <gülüyor> ya. ya hocam Mehmet Bey'in bahsettiklerinin tabii... bana en çekici gelen kısmı hangi konudan konuşursa konuşsun bir şekilde iş Dönüyor dolaşıyor, bizim bahsettiğimiz bu biz bilinci kavramıyla bir yerde örtüşüyor. Belki aynı isimle ifade etmiyorsunuz, belki başka tanımlıyorsunuz. Ama... E, aynı yolda yürüdüğümüzü görüyorum ve bu hakikaten beni çok memnun ediyor. E, toplam akıl diye bir kavramdan bahsediyorsunuz Mehmet Bey. Yani diyorsunuz ki benim aklım benim ve çevremde yer alanların aklının toplamıdır diyorsunuz. Tam ne anlatmak istiyorsunuz burada? Bu, bu önemli bir kavram çünkü bende. Şimdi bunun ortak akıldan farkı, ortak akıl çok duyduğumuz bir hı hı. kavram. Nedir? Ee, ben de Antalya'da e, ortak akıl için içindeyim. Askeri müşterekte buluşulur ve kararlar alınır evet. şehirle ilgili şirketle. Fakat toplam akılda askeri müşterek diye bir şey yok. Toplamıyla ilgileniyorsunuz. Ve hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı olamayız sloganını çok seviyorum. Bu mümkün değil. Yani Biz bin kişiyiz. Yani e, hiçbirimiz olamayız. Tabii şöyle bir algı da var. E, şirketin sahibi, yöneticisi, lideri... E, ...herkesten akıllı olmak zorunda değil. Böyle bir zorunluluk var gibi Algılanıyor. Türkiye'de. Yani böyle bir şey yok. Bu mümkün de değil zaten. Yani e, <gülüyor> Yani senden daha akıllı, akıllı olaklı. Be. Ben bununla gurur duyarım. <gülüyor> vallahi, <gülüyor> Çok güzel. Vallahi. Ya, hakikaten müthiş bir şey bu. Ya. Hakikaten. Yani, olmalı tabii ki ve vardır da. Evet. Evet. Evet. Toplam, akıl. toplam akıl. Evet. Abi. Burada e, ya şeyi... çok çok doğrudan soracağım Mehmet Bey. Ezilmez miydiniz öyle bir durumda? Yani kötü hissetmez misiniz? <gülüyor> ben düşünüyorum. Hayır öyle ezilmez miydiniz de? Mi? Bugün var. Yani bugün daha gti de. Benden akıllı insanlar tabii ki var. E, 30'da biraz eziliyorsunuz ama <gülüyor> <mi>? kırda <40'da> ezilmiyorsunuz. <gülüyor> evet. Bu arada. E, Can Wooden'ın sözü çok Hı -hı. hoşuma giden bir söz. Yazmak lazım aslında. Hı -hı. Benim takımımın takımın yıldızı takım. benim takımımdır. Evet. Yani benim yıldızım da benim içinde olduğum takım. Evet. Hocam. Yani içinde bir yıldız aramıyorum ben. Evet. Yıldız kendisi zaten bu takımın. Yaptıklarıyla, başarılığıyla. Ben e, kitap yazarıyım. Senin gibi ben de kitap yazıyorum abi. Şimdi e, kitap yazılırken neyse yazıyorsun. Üç kere, dört kere, beş kere okuyorum. Ondan sonra yayın evine götürüyorum. Orada editör var. Ee, alıyor. Ee, Doğan Bey diyor işte 5 gün, gün, 7 gün sonra puturuyoruz. Ben diyor gözden geçirdim diyor. Ve hakikaten önerilerde bulunuyor. Bakıyorum ulan ben niye göremedim bunu. Yani fakat şunu düşünüyorum. Önce ilk başta sen kim oluyorsun ya benim kaç tane kitabım var böyle düzeltiyorsun falan gibi bir tarafım geliyor. Sonra diyorum ki ya Doğan bu kitap bittiği zaman... ...ve okurlar bunu eline alıp okuduğu zaman... ...senin yazdığını <gülüyor> düşünecekler. <gülüyor> yani, sana hizmet ediyor. Aynı ekip Deniz. Ve içimden birden bire bir minnet duygusu, coşku oluyor. Ben de, o da okurlarımız için hizmet ediyoruz. Tahmin ediyorum bu şirkette hizmet için var. Aynen. O hizmetin karşılığında para kazanıyor ama... ...böyle katkıda bulunan insanları... ...egonla önlersen eğer hizmet daha kalitesiz olur. Tabii niye bulunsun katkıda? Yani siz onu e, ödüllendirmeyi bırakın, cezalandırıyorsanız evet. ikincisi niye katkıda bulunsun? Evet. Akıllıca olmaz. Evet. Ne kadar önemli bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Çok. Ne kadar önemli bir şeyden bahsediyoruz. Yani zaten başka türlü gelişme imkanı da yok. Hı hı. Yani bir kişinin aklı veyahut da birkaç kişinin aklıyla gelinebilecek nokta belli zaten. O zaman en iyi ihtimalle ekibin en akıllısı kadar akıllı evet. olabilirsiniz. En iyi ihtimalle. Fakat bu arada ben aile şirketlerine falan seminerler de veriyorum. Mehmetciğim şimdi biz yakın olduğunuz için burada kimse yok kendi aramızda konuşuyoruz. <gülüyor> Anlatayım. İçeri giriyorum. Bazı aile şirketlerine bir giriyorum şöyle bir bakıyorum. Allah Buna diyorum bu ailenin şirketinin sahibi bu. ...kurucusu bu, patron bu. Yüzünden belli. Ondan sonra bakıyorsan işte... ...büyük oğul, orta oğul falan filan. Ondan sonra... ...şirketin müdürü, genel müdür, genel müdür yardımcıları falan filan. Nerede anlıyorum biliyor musun? En azık suratlı onlar. En azık suratlı. Böyle yanıma yaklaşma... ...ısırırım gibi böyle bir bakış tarzı için. Önce için bize geldiğinizde beni anlayamamıştınız. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten anlayamamıştınız. Şimdi ne kadar önemli bir şey. Diyoruz ki... ...konuşabilmeli, katkıda bulunabilmeli... ...esas şirkete gönlünü verebilmeli ama bu yüzle... ...dur diyorsun. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yaklaşma yarıma destur diyorsun falan. Bunun farkında olmak önemli değil mi? Şimdi şey tabii... <gülüyor> e, ...paraya hak ettiği değeri... ...vermek zorundadır bir şirket hocam. Yoksa ilerleyemez, batar ama... ...hak ettiği değeri. Yani e, aile fertlerinden birini kırmaya... Değmez herhangi bir parasal kayıp benim için. Yani kardeşimle babamla ortağım, onların veya benim yaptığım bir hatadan dolayı biz birbirimizi kırmadık bugüne kadar. Bravo. Buna değmez. Hiçbir değeri yok bunun diyorsun. Parasal karşılığı yok. yok. yok. Ama yok. hiç paraya değer vermeyen bir şirkette batar tabii. Batar. De. Yani o yani. denge çok önemli ama net olarak bunu koymak lazım yani. aile anayasasına. Evet. Parasal hiçbir sorun aile fiyatlarından birini kırmaya değmez. Evet. evet. Doğru. Telafî edilebilir çünkü. Bir yön daha var, ona da gene istiyorum. Şimdi e, Hayal dünyasında olmakla hayal kurmak, hayal kurmak arasındaki lazım. fark diye bir şeyin altını sürekli çiziyorsun böyle. Hayal dünyasında olmakla hayal kurmak arasında bir fark vardır ve bu farkı bilmek çok önemli diyorsun. Şimdi e, iş hayatıyla ilgili üç önemli kelime sorsalar bana. Hı hı. E, 25 yıldır çalışıyorum. Ay bunu çalışıyorum. düşünemedim, keşke düşün Çünkü... evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki, işaret değil üç, üç kelime, soruyorum. İpucuda veriyorum bunu. <gülüyor> toplam akıl hocam, evet. toplam akıl. Evet, evet toplam akıl. <gülüyor> Sorduk. Ee, hayal, tutku ve coşku derdim bu üç kelime hmm. hocam. Evet, hayal, tutku Tutku, tutku ve, ve coşku, coşku derdim. Fakat tabii hayali e, dediğiniz gibi... ...hayal benim için çok önemli bir kelime. Ama açmak lazım. Genelde hayal aleminde yaşamakla, hayal kurmak karıştırılıyor. Hayal kurmaktan kastımız e, futüristik bir bakış açısıyla geleceği inşa etmekten bahsediyoruz. Yani e, ben öngörü yerine uzgörü kelimesini kullanmayı seviyorum. Çünkü hı -hı. öngörüde sanki hazır bir gelecek var da. Biz hı -hı. görüyoruz onu gibi. Kim iyi tahmin ederse o oyuna geçiyor. Hazır bir gelecek yok. Biz o geleceği inşa ediyoruz. Ve küçük büyük herkesin o geleceğe bir etkisi var. Bu yatsın amaç. Her birimizin etkisi var. Biz kendi payımıza düşen etkiden sorumluyuz. Dolayısıyla geleceği inşa etmek anlamında hayal kurmak diyorum. İkinci kelime tutku. Çünkü o hayalin tutkuyla bağlanmanıza ihtiyacı var. Yoksa buhar ol buçuyor. Eğer tutkuyla o hayale bağlıysanız gerçekleşme yoluna giriyor ve gerçekleştiğinde gerçekleştiğinde de coşku hissetmiyorsanız demek ki o sizin hayaliniz değil aslında. Başkaları için yapmışsınız. ...tutkunun getirdiği bir sevimsizlik durumu da olabiliyor bazen. Sanıyorum coşkuyla biraz onun da altını çiziyorsunuz. İnsan çok... ...öyle tutkulu bakıyorum ama o hırsın altında ezilmiş hayattan keyif almıyor... ...tutkusundan keyif almıyor hale geliyor diye düşünüyorum. Bir bu tehlike var, bir de tutkuyu es geçip... ...direkt coşkuyu tapmak <gülüyor> istiyor. Yani hayal kuruyor, coşku istiyor. Bu da mümkün değil. İşte o tam hayal aleminde yaşayan evet. arkadaşın yani o kişi tutkuya o. tutkuya ihtiyaç var, ee, onu o besliyor. Ama bu üç kelime gerçekten. Evet. Yani evet. geleceği inşa etmek adına. Hani önümüzdeki on yıl görülebilir. Hı hı. Beş yıl çok net görülebilir. On yıl görülebilir. Zaten on yıllık planı olmazsa çok vahim bir durum. Şirketler için çok kısa bir süredir. Ay ne kadar önemli şeyler çok. söylüyorsun. Şimdi burada ben... Mehmetciğim bizim bizi takip eden ana babalar, eğitimciler var. Onlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum Polatcığım. Şimdi... Şur. ...mevcut durum içerisinde ben çocuğumu başarılı olmasını istiyorum. Hı hı. Ondan dolayı işte belirli mesleklere göre, başarılı olmasına göre... E, sınavlara hazırlıyorum falan. Ama aslında... ...gerçek şu ki... ...geleceği inşa etme durumunda çocuklar yetiştirmemiz lazım. Çünkü... Hı hı. ...30 yıl sonra ne olacağı ile ilgili... Geçmiş. ...şimdi ancak... ...uzgörü yoluyla bir şeyler söyleyebiliriz. O bakımdan ben... ...mevcut durum için değil... ...gelecekte bu çocuk uzgörü içerisinde nasıl bir gelecekte yer alacak... ...onun için kalıplamaktan ziyade geliştirmeye önem vermem lazım... ...olabileceğinin en iyisi olmasına önem vermem lazım... Hı hı. ...o kadar güzel ipucu veriyor ki bu... ...burada çocuğun hayal kurmasına önem veriyor muyum? Yoksa... ...ezberleyerek... ...papağın gibi olmasına mı önem veriyorum İcat çıkartma diyor evet Ne kadar önemli değil mi aslında? Çocuğun tutkulu bir şekilde takip etmesine fırsat veriyor muyum? Sonuçlarında coşkulu mu değil mi? Kendi niyetini keşfetmesine fırsat veriyor muyum? Ne kadar önemli. Bunlara fırsat veriyorsun. Gelecekte de dans edebilecek bir insan yetiştiriyorum demektir. Yani Mehmet söylemez gibi insanlar onu şirketlerine hoş geldin buyur gel. Burada senin dansına ihtiyacım var diyecekler. Öyle bir durum olacak. Bunun eğitimde çocuk yetiştirmede... ...son derece önemli sonuçları var diye düşünüyorum. Belli oluyor değil mi Mehmet Bey? Hayal kurabilen de hayal kuramayan. Tabii, bir de şanslı olduğumuz bir konu. Bu Z kuşağı diyoruz ya benim e, özel ilgi alanım. <gülüyor> çok şey öğreniyorum onlarda. Onlar kendiliğinden öyle çok da karıştırtmıyorlar. Ebeveynlerin tedirgin edecek kadar, e, bencil ve acımasız diye nitelendirilecek kadar kendiler... ...ve hı hı. Hayal, dünyalarında hayal kurabiliyorlar. Hı hı. Yani panik bir durum yok. Yani onlar normal. Bir <gülüyor> sorun varsa anne baba da var aslında. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla onlara da çok güveniyorum. Neticede e, 15-20 yıl sonra onlarla çalışıyor olacağız. Onlar yani. ortağımız veya müşterimiz olacak. Ya <gülüyor> aklıma bir soru geldi. Ee, bunu sormak istiyorum. Şimdi iş alansı ve insan kaynaklarıyla, insan kıymetleriyle çok ilgileniyorsun... Ve hakikaten sonuçta insan kaynaklarındaki elemanlar seçim seçim yapıyorlar ama sonunda bir de sen görüyorsun yani böyle. Sormak istediğim şu, karşına aldığın zaman bir kişiyi nasıl bir aileden gelmiş konusunda bir hissin oluyor mu? Yani böyle kalıplayan, korku kültürünün baskın olduğu bir aileden mi gelmiş yoksa çocukların kanatlarını takmasına uçmasına izin veren bir aileden gelmiş hissedebiliyor musun karşına geldiği zaman bir kişiyi? Yani gözler bunu söylüyor hocam. Hmm, gözler söylüyor. Gözler bunu söylüyor. Yani benim de baktım. Yani işe alım da tabii birçok şeyden geçiyor. Neticede mülakatta işe alımda başarı şansınız 115. Muhakkak bilimsel e, yöntemleri kullanmanız gerekiyor. Bu bahsettiğim bizim kullandığımız yöntem 3 saat süren 300 soruluk bir test. Evet. O teste tavrı bile onunla ilgili ipucu veriyor. Düşünün e, kariyerinde en üst zirvede bir insanı transfer edeceksiniz. Beraber çalışalım diyorsunuz ve böyle bir teste sokuyorsunuz. Eğer derse ki benim için de iyi olur. Ben de kendimi merak ediyorum. E, teste girmeden zaten geçmiş oluyor o testi. <gülüyor> hani buna gerek yok benim için diyorsa e, ona göre davranıyorsunuz ama gözler hakikaten... ...o güne kadar yaşadıklarını anlatıyor... ...ve bütün bu testlerden sonra her şey olumluysa... Hı hı. ...benim baktığım tek şey de... ...gözleri parlıyor mu hocam? Hı hı. Yani benim ana kriterim bu. Çünkü Aynen. gözleri parlıyorsa bir insanın... ...her türlü eksini tamamlıyor. Hı hı. Tahmin ediyorum... ...şöyle bakabilirim ben Polat'a... ...ben çok değerli. bakalım benim değerimi anlayabilecek misin? Valla... Yani ben buradayım, benim değerimi anlayacak mısın... ...anlamayacak mısın meselesi var. Egosu böyle büyük faziyette. Şimdi bir de... ...bura burada hizmet etmek için varım. Bana hizmet edecek bir alan gösterebilecek misiniz? Benim hakikaten kendimi, kendim olarak ifade edebileceğim bir hizmet alanı arış içerisindeyim. Umarım bunu bulurum. Ekibin parçası olabilecek miyim? Şeklinde bakmak. Aradaki farkı anlarsın değil mi insanın gözüne zaman? Çok büyük. Tabii e, o kişi de, yani ikinci e, örneğimiz de... ...biz bilinci olan bir yerde mutlu olabilir... Öbür türlü. öbür türlü, öbür tarafta başarısız olur başarısız korku olur. kültüründe. Evet. Yani evet hizmet etmek için gelmiş ama... ...ona uygun bir şirkette muhteşem olur ama korku kültüründe de oraya uygun olmayan... ...bir tip olur yani. Ben söyleyeyim mi korku kültüründe kim başarılı olur? Siz bilirsiniz efendim. Galakalık konusunda üstüme yoktur efendim. Nasıl emrederseniz öyle der efendim. Söyleyin efendim damdan mı ağaçtan mı efendim. Sırt üstü atlayayım efendim, boyun üstü atlayayım efendim. Nasıl isterseniz efendim. Mehmet Beyciğim gayet tabii efendim. Sizden daha üstün kimseyi görmedim efendim şimdiye kadar efendim. Ve böyle yetiştiren aileler ve okullar var. Ya ben bu sözleri hiç duymadığım için çok iyi geldi hocam şu an. Hiç söylemiyorlar bana <gülüyor> böyle söylemiyorlar bir şey. Söylemiyorlar. <gülüyor> söylemiyorlar hiç söylemiyorlar. Hiç duymuyorsunuz ama. Kesinlikle. <gülüyor> kesinlikle. Ya birçok kişi bunun için şirket kuruyor. <gülüyor> ve, batıyor. <gülüyor> ve batıyor. Ve batıyor. Maalesef evet. birçok kişi bunun için baba oluyor, bunun için şirket kuruyor, bunun Aynen. için evleniyor. Ve bir esaret ortamı yaratıyor. Hakikaten ve ondan sonra da batıyor. batıyor. Ya 50 50 sunumumun çoğunda asistanım vardı. E, gerek asistanıma gerek arkadaşlarıma tek soru soruyorum. Nasıl daha iyi olabilirdi? Evet. Ve bunu söylüyorlar. Evet. Bazen acımasızca söylüyorlar. Evet. Ve ona göre düzenlemeleri Düzenleme yapıyoruz. Evet. Her şey daha iyi olabilir. Değerli izleyenler, e, benim seminerlerimden sonra da ben bu soruyu sormak istiyordum. Ama özellikle Mehmet Bey'le konuştuğumuz zaman nasıl daha iyi olabilirdi hocam diye soruyor. Böyle baka kalıyorum çünkü çok güzel olmuştu. Evet. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız efendim. Sohbetimize devam ediyoruz. Valla hocam ben Mehmet Bey'in ego konusuyla ilgili yazdıklarını da çok seviyorum. Yani ego konusu belli ki sizin üstüne düşündüğünüz konuştuğunuz konulardan bir tanesi. Orada bir hem olumsuzluktan hem ölçülü olmak meselesinden bahsediyorsunuz. Biraz açarsanız sevinirim bu... Bu konu çünkü bizde böyle çok sevimli konulardan bir tanesi değil. Hı hı. Yani e, amaç egoyu sıfır yapmak gibi bir şey çıkıyor bazen. Öyle bir şey değil tabii hı hı. ki. Yani. O da e, faydalı stres, faydalı hırs, faydalı kolesterol. Değil mi? Faydalı egonun da bir seviyesi var. Kesinlikle. Fakat sorun şu. E, aslında egonuz yüksek de olabilir. Fakat sizin o egoyu yönetiyorsunuz? Hı hı. Ego mu sizi yönetiyor? Sorun burada oluşuyor. Evet. Yani e, düşünün e, bir liderin e, çok da düşük egoya sahip olması mümkün değil. Belki liderin özelliklerinden birisi egosunun olması. Kesinlikle. Fakat onun esiri değil. Evet. Yani farkında. Egosunun da farkında. Bulunduğu konumun da farkında. Ve evet. o bu dinamikleri yönetiyor. Burada hiçbir sıkıntı yok. Evet. Peki şey yani siz birçok insanla bir aradasınız, işe alıyorsunuz falan. Sez, seziyorsunuz değil mi yani egonun ne durumda olduğunu, ne vaziyette olduğunu görebiliyor musunuz? Ya bunu bunu sezebiliyorsunuz ama işe alma anlamında e, çok yetersiz. Yetersiz Yeter. verilerle. Yani muhakkak dediğim gibi bilimsel yani egosu olmayabilir. Hı hı. Ama bu iyi anlamına gelmez. Anladım. Veya egosu olabilir. Bu kötü anlamına gelmez. 7-8 parametreyi birbiri arasında <gülüyor> düşünmeniz gerekiyor. Bunlardan birisi ego. Yani. Anladım. Onu dengeleyecek yönleri varsa sorun olmayabiliyor. Yani. Anladım. Yani çok aslında e, bizim düşündüğümüzden çok çok daha ciddi bir olay bir insanı işe almak. Değil mi? Ya yani çünkü düşünseniz kaybettiğinizde neler kayboluyor ve deneme süresi şubudan ziyade doğru insanla başlayıp onun da hayatında büyük değişiklikler oluyor. Tabii canım. E, bu seçme çok önemli ve e, hak ettiği önemi görmüyor şu an. Evet. E, görmeli. görme. Bunlar iki tarafta kazanır. Evet. evet. Bir insanı işe almak çok, çok ciddi bir iş. Çok, çok, ciddi, çok. Bir, çok ciddi, ciddi bir iş. Ve bunun ciddiyetinin farkına vararak süreç işletilmeli diyorsunuz. Ego bunun bir yönüdür ama egosuz insan değil, egosunu yönetebilen insan. E, konusunun altını çiziyorsunuz. Bir de tabii e, insan kaynakları birimini kurmak e, CEO veya genel müdürün e, bu işi oraya pastlamasını sağlamaz. Bu direkt şirketin başındaki insanın işidir, insan kaynakları. O sorumludur. Çok önemli Çok bir şey Ve her şey şey yani. bölüm yani. müdürü de %30 oranında insan kaynakları müdürüdür. Evet. Her, her müdürü bölüm satışın, müdürü, satışın, finansın böyle görülmesi gerekiyor. Evet. Yani siz diyorsunuz ki onların sadece teknik boyutuyla uğraşmak falan gibi bir lüksleri öyle bir rahatlıkları değil, yoktur. Tabii. Mutlaka insanla ilgileniyor olmaları gerekir diyorsunuz. Ve hani şirketin başındaki Mars varsa o sorumludur. İnsan, kaynaklarında. Evet. İnsan kaynakları birimi değil. Evet. O ona yardımcı olur sadece. Evet. evet. evet. evet. Ee, sürekli okuyan birisi ve e, tahmin ediyorum bu sadece iş adamı olmaktan değil... ...merak eden bir insan olarak okuyan birisin... ...ondan dolayı... E, ...ne bileyim ben... ...tasavvuf konusunda okuduğun gibi... ...beynin yapısıyla da ilgili okuyorsun ve... E, ...bu konuda paylaştığımız kitaplar falan oluyor... ...merak ediyorum bu okumaların iş adamı olarak... ...sana yararlı oluyor mu? Çok yararlı oluyor hocam... ...ilgisiz bir konu gibi gelebilir ama... ...iki yıldır sizinle sohbet ettiğimiz ana konu nöropsikoloji... ...yani kesinlikle o da biz bilinci içinde çalışan bir sistem... Ve bunun farkında olduğunuz zaman birçok şey kolaylaşıyor. En azından bir insan e, ummadığınız bir tepki verdiğinde yani diyorsunuz ki acaba ben onun sisteminde nereye çomak soktum da böyle bir tepki verdi diye yorumlayabiliyorsunuz. Evet, evet. Neticede siz üzülmüyorsunuz, onu üzmüyorsunuz. Evet. E, dolayısıyla e, bir iş adamı olarak nöropsikoloji benim için çok ilginç bir konu. Evet. E, buraya gelmiş Anladım. olmaktan mutlu musun? Çok. Sizlerle olmak ha, da abi, da çok çok iyi. Çok mutluyum hocam. Ben de Kesinlikle çok sohbeti. mutluyum. Değer izleyenler, umarım siz de Mehmet abi söylemezim bizim konuğumuz olmasından mutlusunuzdur. Eğer mutluysanız bize yazın. Önümüzdeki yıl bir kere daha davet ederiz <gülüyor> <gülüyor> Keyifle katılırım. Keyifle oh, Teşekkür ederiz. Bir başka forumda broşmak üzere efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <gülüyor>